Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Değerli Kardeşlerim Rahmet Elçisi 10 yılını Mekke sakinlerine hasretmişti Gece gündüz Hakk'a davette bulunmuştu Ama sahi canlamda bir gelişme Olmamıştı Rahmet Elçisi yeni arayışlara giriyordu Taif'i düşünüyordu Taif'te Anne tarafından akrabaları vardı. Ayrıca amcası Abbas'ın orada nüfuzu da vardı. Evlatlığı Zeyd bin Harise ile beraber gizlice Taif'e gidiyordu. Taif'in ileri gelenlerini Hakk'a davet ediyordu. Onlardan umutluydu. Bir ay kadar Taif'te kalıyordu. Ama Taif'te davet yankı bulmuyordu. Taif Mekke'den daha keskin bir tavır takınıyordu. Peygamber Efendimiz'i Evlatlığı Zeyd'i, köleleri, çocukları ve kadınları taşlayarak Taif'ten çıkarıyorlardı. Bir peygamber Hakk'a davet ediyor oluşundan dolayı bir kentten kovuluyordu. Hem de taşlanmak suretiyle kovuluyordu. Peygamber Efendimizin de Zeyd'in de vücutları kandrevan oluyordu. Kendilerini üç buçuk kilometre ileride bir üzüm bağına zor atıyorlardı. Bir gölgeye sığınıyorlardı. Üzüm bağının gölgesinde. Efendimiz yorgundu, susuzdu, açtı. Küçük bir bitak düşmüştü. Biraz dinlenmiş, yorgunluğu biraz geçmişti. Gönül dünyasında Rabbi Rahim'ine ilişkin dalgalanmalar vardı. Rabbi Rahim'ine açılmak, söyleşmek istiyordu. Ve Rabbine bütün varlığıyla sesleniyordu. Ey Allah'ım! Ben sana kuvvetimin azlığından... İnsanlar üzerine etkisiz oluşumdan, insanların yanında hor görülmemden şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen ezilenlerin Rabbisin, sen benim Rabbimsin. Beni kime havale ediyorsun? Uzaklarda beni asık suratla karşılayanlara mı? Yoksa durumumu kendisinin eline verdiğin bir düşmana mı? Eğer üzerimde senin gazabın yoksa, umursayacak değilim. Fakat senin afiyet ve selametin beni kapsayacak kadar geniştir. Üzerime gazabının inmesinden ve şiddetli kızgınlığının benim üzerime gelmesinden, kendisiyle karanlıkların dağıldığı, dünya ve ahiret işlerinin salah bulduğu yüzünün nuruna sığınırım. Razı olana kadar sana yakaracağım. Senden başka kimsenin gücü, kuvveti ve kudreti yoktur. Peygamber Efendimiz, Rahman-ı Rahim'e bütün varlığıyla yalvarıyordu. Önce aczini itiraf ediyordu. Gücünün zayıflığını itiraf ediyordu. Akabinden Rabbi rahiminin sınırsız merhametini zikrediyordu. Rahmetinin her şeyi kuşattığını anlatıyordu başına gelen olumsuzluklara katlanacağını, umursamayacağını, yeter ki Rabbi Rahim razı olsundu, kuruna gadaplanmasındı. Hakikatte yegane güç ve kuvvet sahibinin, Rabbi Rahim olduğunu ilan ediyordu. Peygamber Efendimizin hayatında belirgin bir çizgi vardı. Arı duru bir esas vardı. En zor şartlarda, en çetin ortamlarda bile, Efendimizin büyük şefkat ve merhameti, hemen temayüz eder, belirginleşirdi. Bu yüksek özellik bütün rahmet elçilerinin hayatında vardı. riyaz Salih'inde Peygamber Efendimiz bizlere önceki peygamberlerden bir Peygamberi anlatıyordu. Peygamber kavmine hakka davet ediyor ama buna karşılık olarak kavmi peygamberin üzerine yürüyordu. Kavmi peygambere tekme tokat giriyorlardı. O kavmin peygamberi acılar içerisindeyken Allah'ım kavmim bilmiyor. Onlar bilmiyorlar. Onlara hidayet eyle diye durumunu Rabbine arz ediyordu. Bir gün Hazreti Ayşe'nlemiş soruyordu. Ya Resulallah diyordu. Uhud'dan daha sıkıntılı bir gün başından geçti mi? Uhud savaşında Müslümanlar yenilgiye uğruyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dişleri kırılıyordu. Mübarek gül yüzleri yaralanıyordu. Uhud çetin bir gündü. Müminlerin en fazla şehit verdikleri çetin bir gündü. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'nemize kavminden başıma gelen geldi. Bundan daha beteri Taif gününde Sakif kabilesinden geldi. Ben kendime himaye etmesi için Abdullah İbni Abdülkule ile teklifte bulunmuştum. O benim teklifimi kabul etmedi üzülerek bitap bir vaziyette ve keder içerisinde geri döndüm. Aklım başıma gelip toparlandığımda kendimi Karun Selayip mevkisinde buldum. Başımı yukarı kaldırdım. O sırada bulut beni gölgelendirmişti. Ben de ona baktığımda Cibril'in orada olduğunu gördüm. Bana şöyle seslendi. Şüphesiz ki Allahu Teala kavminin senin hakkında sözlerini işitti. Seni reddedişlerini gördü. Sana dağlar meleğini gönderdi ki onlar hakkında ne diliyorsan emredersin. Bunun üzerine dağlar meleği bana selam verdi. Sonra ey Muhammed işte emrindeyim. Eğer sen istersen şu iki dağı onların başına geçirivereyim dedi. Ben hayır. Onların neslinden sadece Allah'a iman eden ve ona şirk koşmayan kimseleri Allahu Teala'nın çıkaracağını umarım dedim. Bu savaşı maddi ve bedeni olarak Taif'ten çok ağırdı Ama Taif psikolojik olarak ruhsal olarak Uhud savaşından daha ağırdı Peygamber Efendimiz Taif'ten Hıraya'ya geliyordu Rahmet elcisi Mekke'ye nasıl girecekti? Bunun makul bir yolu bulunmalıydı Bir adamla Nefel İbni Abdülmenaf oğullarının lideri Mutim bin Adiya haber gönderiyordu Himayesine almasını teklif ediyordu ve Mu'tim kabul ediyordu. Mu'tim çocuklarını, kavmini toplayarak hepsinin silahlarını kuşanmalarını isteyerek Kabe'nin rükünler önünde toplandılar. Mu'tim Kabe'de bir konuşma yaptı. Ey Kureyş topluluğu! Muhammed'i himayemi altına almış bulunuyorum. Kimse ona karşı bir harekette bulunmasın diyordu. Peygamber Efendimiz Hacer-ül e dokundular. Orada iki rekat namaz kıldılar, sonra da Mutin ve kabilesinin korumasıyla hane-i geldiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'ten dönüyordu. Kendileri üzüm bahçesine sığındılar. Bahçe sahipleri Utbe bin Rabia ve Şeybe bin Rabia idiler. Uzaktan Peygamber Efendimizin Taif'ten taşlanarak çıkarıldığını görmüşlerdi. Addas isimli Hristiyan kölelerini şağırdılar ve ''Bu üzümden bir salkım al, bu tabağa koy, sonra da o adama götür'' dediler. Bunun üzerine Addas üzüme aldı ve Peygamber Efendimiz'e takdim etti. Peygamber Efendimiz elini tabaktaki üzüme uzatırken ''Bismillahirrahmanirrahim'' buyurdular. Yemeye başladılar. Addas hayretlere düşüyordu. Peygamber Efendimiz'e ''Vallahi bu sözü bu yere halkı söylemez.'' diyordu. Peygamber Efendimiz ''Ey Attas, sen nerelisin, dinin nedir?'' diye soruyordu. Attas, ''Ben Hristiyanım ve Ninovalıyım, yani Musulluyum.'' diyordu. ''Resulullah yani Salih kardeşim Yunus İbni Mattan'ın memleketindensin.'' dedi. Attas daha bir hayretlere düşüyordu. ''Sen Yunus İbni Mattayı nereden tanıyorsun?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o benim kardeşimdir. O peygamberdi. Ben de peygamberin buyurdular Bunun üzerine attas Resulullah'ın ayaklarına kapanıp onun elini, yüzünü ve ayaklarını öpüyordu. Attas sahiplerine döndüğünde "Ey attas, yazıklar olsun sana ki o adamın elini, yüzünü, ayağını öpüyorsun." Attas şu cevabı veriyordu: "Ey efendim, yer yüzünde ondan daha hırlı kimse yoktur." Bana ancak bir peygamberin söyleyebileceği şeyleri söyledi diyordu. Onlarsa, yazık sana Adas, dikkat et. O adam seni dininden çevirmesin. Çünkü senin dinin onun dininden daha hayırlıdır diyorlardı. attas ise Allah'ın Resulünü tanımıştı. Onun hak Resul olduğunu kalbinin derinliklerinde duymuştu. Doğal olarak şöyle diyordu. Yeryüzünde ondan daha hayırlı kimse yoktur. Aradan dört yıl geçecekti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edecekti Hicretten bir yıl sonra Bedir Savaşı oluyordu Savaşa Taif'teki bahçe sahipleri Utbe ve Şeybe katılıyordu Ama onlar Müşriklerin safında yer alıyorlardı Ama Attas Peygamber Efendimizin karşısına yer almaktan kaçınıyordu Onlarsa Attas'ın da katılmasını ısrarla istiyorlardı Atta sonlara. ''Bahçenizde gördüğüm o adamın savaşını kastediyorsunuz. Allah'a yemin olsun, onun önünde dağlar bile duramaz.'' diyordu. ''Onlar da yazıklar olsun sana ey attas, o diliyle seni büyülemiş.'' diyorlardı. Peygamber Efendimiz, Taif'ten hüzünle ayrılıyordu. Bütün çabaları bir sonuç vermiyordu. Taif'ten ayrılırken, dünyalara beder bir güzelliğe kavuşuyordu. Ninavalı bir insan, Attaz iman iklimine vasıl oluyordu Peygamber Efendimiz'e iman ediyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizlere temel bir esas öğretmişti Bir kişinin hidayetine vesile olmak Güneşin doğuşuyla batış arasındaki yerler dolusu develere sahip olmaktan daha değerlidir Bu esası biz ümmetine öğretiyordu Ümmet de tarih boyunca gücü oranında onun izinde yürüyordu